Karagöz'üm bu üzerindeki de ne böyle? Ne ne? Üzerindeki. Pantolon. Üzerindeki. Neyin üzerindeki yahu? Pantolonun. Ha tişört. Yahu sen aklını mı kaçırdın Karagöz? Bizi rezil rüşva etmek mi istersin dinleyicilere? Yahu boşver canım nasıl olsa görmüyorlar. Olur mu efendim görmüyorlar? Basbaya olur tabii. Mesela bu haber spikerlerin altında pantolon mu var sanıyorsun? Hepsi şortla terlikle geziyor. Onlar öyle yapıyorlar diye senin de mi öyle yapman lazım? Sen geleneksel bir figürsün. Hatta geleneksel bir kahramansın. Bu kadar fevri hareket edemezsin. O zaman bu iyi bir şey değil. Ben geleneksel figür filan olmak istemiyorum o halde. Artık böyle bir şansın yok. UNICEF tarafından koruma altındayız. Bir de koruma çıktı. Hani ben etrafta UNICEF'ten birini göremiyorum. Kimmiş onlar? Of kara gözüm of! Biz nasıl bu şekilde ikili olduk bir türlü anlayabilmiş değilim. Ben de anlayabilmiş değilim. O zaman hadi sen yoluna ben yoluma. Zaten ben bundan sonra köyüme dönüp hayvancılıkla iştigal etmek istiyorum. Gerçi seninle uğraşmam da kısmen hayvancılık hobimi gerçekleştiriyorum ama neyse. Hayır hayır hayvancılık falan da yapamazsın. Hayda hem biz nasıl ikiliyiz diyorsun hem de yol vermiyorsun. Nasıl olacak bu iş? UNICEF tarafından koruma altındayız. Biz ayrılamayız. Aynı bedende can gibiiz diyorsun. Cana can veren kan gibiyiz. O zaman bu halime alışacaksın. Kot da giyerim, sandalet terlik de. Karagözüm, bizim kendimize özgü kıyafetlerimiz var. İnsan içinde gezerken onları giymemiz lazım. Yoksa biz de dejenere oluruz. Ne oluruz ne oluruz? Bozuluruz. Kimse bizi tanımaz. Kimse Hacivat'la Karagöz'ü tanımayınca yeni nesil Karagöz'le Hacivat diye bir şey bilmez. ...bunca Karagöz ustasına bu sanata hayatını veren nice sanatçımıza da ayıp olur. Ha anladım. Öze dönüş diyorsun yani. Kesinlikle efendim. Hem dünya bile Hacıvat'la Karagöz'ü bu kıyafetleriyle tanıyıp sevdi. Öyleyse uyurken bile ben geleneksel kostümümü çıkartmam artık Hacıvat. Yok abartma. Bu sefer de kokarsın. Pijamalarını giy sen. Olur. Ee UNICEF tarafından koruma altında izledin değil mi? Evet güzel. Demek bundan böyle hayatımı UNICEF sponsorluğunda sürdüreceğim. Hacivat o zaman UNICEF'e söyle eve erzak yollasın. Bizim dam akıyor onarsın. Acilen araba almam lazım biraz kredi göndersin. Acayip tatile ihtiyacım var. Bana bir güzellik yapsın. Allah sana akıl fikir versin Karagöz. Allah sana akıl fikir versin.